Benim amcam çiftçi kendisi tarla kiralayarak mahsul ekiyor. Kiralanan bu tarlanın zekatı nasıl ödenir? Kira parasının da zekatı ayrı ayrıca verilecek mi? Yoksa kira parasını düştükten sonra kalan paranın mı zekatı verilmelidir? Evet. Tabi tarla kiralama deyince tarlanın zekatı nasıl verilir? Öncelikle <gülüyor> öyle başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Yani hem kur zekata hem de özellikle toprak mahsullerinin zekatı olan öşre vurgu yapıyor ayet. Evet. Şöyle ayet Es-Sadi bismillah. Ya eyuhellezine amanu enfiqu min tayyibati ma akseptum ve mimma akhrajna lekum min al Yani kazandıkların ey iman edenler kazandıklarınızdan daha çok bu nakdi altın gümüş gibi bu tür şeyleri önemsiyor. Onlardan zekatı verin. Bir de e, topraktan sizin için çıkarttığımız o ürünlerden de zekat verin diyor. Biraz bu konu e, ayet ikinci kısmı olan yani toprak mahsullerinin zekatı ile ilgili bir kısım. Peki e, bu kardeşimiz diyor ki e, bu amcam bu tarlanın sahibi değil herhalde kiralayarak. Evet, yani kiracı konumunda da olabilir. Belki biraz ifadeler biraz muğlak. Kendisi toprak sahibi de. Mal sahibi olabilir. Yani başkasına kiralamış da olabilir. Biz olayı her iki evet. şekliyle de değerlendirelim. Seyircimizin asıl amacının hangisi olduğunu lütfen hocam. Lütfen. iki taraflı da anlatmak istiyorum. Peki ayete dikkat edersek sizin için topraktan çıkarttığımız o mahsullerden de zekat verin. O zaman böyle bakılırsa İslam müştehitleri burada acaba şeyi verecek, öşrü verecek... Yani öşür nedir? Toprak mahsullerinden onda bir çıkan mahsulün onda birini eğer normal şartlarda yağmur sularıyla sulanıyorsa çıkan ürünün onda birini öşür olarak. Öşür o demektir. Eğer hayır masraf edilerek sulanıyorsa yirmide bir ifade ediyoruz. Ama genel ifadesiyle öşür tabiri kullanılır toprak mahsulleri için. Peki bu öşürü kim verecek? Veya evet. toprak mahsullerinin zekatını kim verecek? Kiracı mı verecek? Efendim, yoksa mal sahibim verecek? İslam müştehikleri bu konuda farklı görüşleri var. Ama müfsabih olan, yani bu konuda fetva verilen görüş şudur. E, topraktan kim yararlanıyorsa o. Yani o mahsülü kim ekti, kim biçti, kim elde etti, o hasadı kim, kim yaptı, edecek? o zaman kiracıysa kiracı verecek. Evet. Peki kiracı nasıl verecek? Kiracı o mahsülü üretebilmek için bir takım masraflar yaptı. O masrafları çıkartacak. Masrafların içerisinde kira de çıkartacak. Geriye kalan ürün eğer normal şartlarda yağmur sularıyla sulanıyorsa onda birini, hayır efendim e, elektrik vesaire bir yani sulama işleri evet, için bir masraf, için masraf yapıyorsa o zaman 20'de birini ne yapacak? Öşür yani zekat olarak verecek. Evet, teşekkür ederiz Kemal Hocam. Peki ikinci aşamasını var. da isterseniz söylerim onu lütfen da yeri gelmişken. Lütfen. Lütfen. Peki mal sahibi ise? Mal sahibi ise yani bu e, tarla tamamen kendisi, kendisi, ekip ama kendisi ekip içmiyor. O zaman Hı. öşürünü vermeyecek o. Yani onun zekatını o vermeyecek. Çünkü kiracısı onun adını veriyor. Evet. Hasatı o yapıyor. O da ne yapar? Kira bedeli, aldığı kira bedeli nisaba ulaşıyorsa o zaman diğer gelirleriyle birlikte nisaba o zaman onun zekatını verecek. Evet. Böyle Teşekkür ederiz Kuyumet Hocam.